haciosa. Yoksa acıcık bekleyeceksen bir abdest alacaksın Kur'an-ı Kerim'i oradan alıp oraya böyle şerefli Kur'an-ı Kerim. Onun için eşrafı ümmeti, hamaletul Kur'an ve ashabul leyl ümmetinin en şereflisi Kur'an'a hafız olanlar. Ondan sonraki şereflerde gece ibadete bakanlar. Kur'an bilmez ama gece Allah'a boyun büküyor. Gözlerinden döküyor. Bunlar da şerefli, Kur'an-ı Kerim de şerefli. Diyer ki, geçen haber vermiştim, koca çocukları okuluyor hafız olmuşlar. Amcalar da, sakallılar da ben de büyüğüm diye yukarılara oturuyorlar. Koca karnından yemiyorum ama hafızlarının kalrini bilemiyor bunlar diyor ama bir türlü de amcalara söyleyemiyor. Onlar gelmeden evveli minden, mindenlerin üstüne birer Kur'an-ı Kerim koyuyor. Amcalar gelince al sakallı, onlar da dinlemeye geliyor hafızları. Geliyorlar, orada Kur'an var, oraya oturamıyor, aşağıya oturuyorlar. Yukarıya, yukarıya, şu yanına oturun diyor. O yanına otur Kur'an-ı Kerim var orada diyor. Amcalar öyle deyince, Hoca Efendi diyor ki o Kur'an-ı Kerim ile şu Kur'an-ı Kerim'in farkı yok diyor. Hafızlar Kur'an-ı Kerimdir. Kendileri arayı vermezlerse makamları doğrudan doğruya cennet-i e Bir hafızın makamı mahşer yerinde yıldızlar gibi görünecek. Ya Rabbi bu makamlar kimin? Dünyada Kur'an-ı Kerim'e hafız olan ve onu da amel edenlerin. Kur'an böyle. Kur'an-ı Kerim'i okutturmaya gayret eden anne ile babanın başına şefaat tacı konacak, haydi ümmetime şefaat edin, siz hafız annesi babasısınız diyecek. Hafızlık söndü oldu Yahya'lılar. İmam Hatıb'ı çıkardılar hemen mektebi bitir verdin mi kopuş ee, İmam Hatıb'a orada para var. Çünkü yedi sene verdi mi bir yere imam olur, Allahu Ekber der, yarı yanlışlığı ola. Kur'an da iyice bilmez, der iki bin lira, bu koydun lan, ve hiç hafız okutturur mu, ahiret için hiç okutturan var mı? Hafız isterim ben. Çeşitli çeşitli hafız, o teyfine niye benzemez? O keyfin aldığı yerden okuyabilir. Hafız istediği yerden okur. Onun Süveyda-i Derun noktası ancak göz bebeğe kadar diyor kitaplar. Albindeki süveyda dahi Derun onun içine büyülüp bükülüyor, bütün Kur'an sığıyor. Nasıl diyor hafızların üstüne oturabilir? Bir hafızın ağzına bir kimse sept derse doğru kafir olur diyor. Kur'an'a sept etmiş gibi olur. Şu hoca değilse bir adam, Allahü Ekber diye namaz kıldığı hocaya, şu hoca derse, şu namazı kılacağım demek, şu kelimesi küçük ifade ettiğinden büyük günahkar olur. Şu imam derse, bizim imam şu, imam efendimiz, imam hocamız bu işte, Allah selamet versin, ahlakından, ilminden, amelinden memnun derse, hürmet etmiş olur, çok büyük sevaba nail olur. Şu işte bizim imam, dilenci harfler derse o zaman küfre var. Bildiğiniz gibi değil. Âlime, hormatı çok söyledim, hafızada söyledim ama anlatamıyorum cemaatı. Anladım, hocam eski gemiyiz bu sene nasıl hormat ediyok, nasıl ittifat ediyor? nasıl ayağa kalkıyok. Allah razı olsun, söz tesir etmiş ben biliyorum. Yani bu sene aşımız tutmuş elhamdülillah. Tutmuş millet, kitlenmiş birbirine. Çünkü biz samimiyiz, Allah rızası için iki yerden emir geldi, haber geldi, Allah rızası için bir hedaya ileteceğim kadar kat diyken gelirse geriye reddilerim. Ben bu sene Allah rızası için veriyorum. Her sene veriyorum ya buyur, buyuramadım. Bir grup bildir çıkmış, yani hocamıza bir hedaya buyurun deyip o aldıkları adamlar zorsulmuş mı adamı diyor. Duydu Musa, eşitti Musa, kulaklarım sağır olsun. Ben yani istemiyorum diyorum her sene geldiğimde, Allah rıza veriyorum, bir de Heda'ya getirenli de Peygamberimiz kabul ederdi, ben de kabul ediyorum. İşte bu benim suçum başka. bu samimi olduğu için böyle devam ediyor. Yeniden biri haber gönderiyor, sanayi camısına geleceğine kördeğer de köyünde versin vaazı diyor. Şu olur mu Allah'tan korkmadan? Bu denir mi? Bu kadar Adem'e, hizmet eden bir adama bu hakaret olur mu arkadaşlar? Yani ben bunları hep duyuyorum. Allah diyenlerin dilleri dursun demeyeceğim. Allah ıslah etsin. Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Kur'an-ı Kerim 114 sure 6666 ayet her ayetini okuduk sıra bir harfini, yani ayeti 6600 bin, 600, her harfine on sevap veriliyor. Namazda olursa yüz sevap veriliyor. Altı bin, 6666 ayeti okuyan adamın hafızının ne kadar sevabı olduğunu hesap edin. Görüyor musun kardeşim? Kur'an bin tanesi emir ayeti, bin tanesi nehi ayeti, bin tanesi müjde ayeti, neye müjdelemen cemaati olacaksın diye duyurman bin tane müjde ayeti var لَا تَقْنَتُمِ الرَّحْمَةِ Inna اِنَّ اللّٰهَ يَافِرُوا زُنُوبَاً حَلِقَ ازُولُ Celal açıktan diyor ben ne edeyim bin tane de ama azap ayeti var bin tane de azep ayeti var bin tane de kıssa haber ayeti var bin tane de emsel ve ibret ayeti var 500'de halal ve haram ayeti var. 100'de dua ve tesbih ayeti var. 66'da nesih ve mensuh ayetleri 6666 ayet tutar. Kur'an her okunuşta ruhani zevk duyulan hiç o sanç vermeyen bir kitaptır. Sen de bilin mi ola? hocam. Bir gün hoca ya hoca Allahu ekber. Subhaneke'yi okuduktan sonra başka ayet oku Elhamdan O sandık diyen hiç var mı içinizde? Her o konuşta başka tat bir Kur'an-ı Kerim. Emenar Resul okunuyor. Vallahu lebi okunuyor. Biz i̇çimizden bir hoca dağıtır gözümü söylüyor. Biz o sandık ya. Diyen hiç çıkar mı? Bir perk olur mu? Kur'an'ın şerefi ondan belli oluyor. Daha Kur'an bir köyü bir bucağı değil ilk para bir dünyayı idareye kefil, bir kitabı celildir. Bütün dünyayı idare idareler Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'den döndüğümüz değil mi böyle rezil rüsvay olduğumuz yavrularımız anarşip olduğu bir işte bizim imam Abdullah ile İstanbul'dan geliyor. Hadise haber vereyim sana. Gelirken bir İstanbul vaazıyla bir genç çekişiyorlar, bahaseye girmişler, din şudur, iman budur, o kabul ediyor, o kabul etmiyor, böyle uğraşıyorlar. Hamza Abdullah ile karışacak oldu bir iki, baktım adam çok fena, İbrahim Eken Bey, dedi ki dedim ben, dedi ki, sizinle din hususunda, din hakkında mücadele ederlerse, ismin neydi? Ahmet, Mehmet, Mustafa diyecek. E, İslam ismiymiş. Peki, dini, Kur'an-ı Kerim'e kabul eder mi? Tabi kabul ederim. Hadisi de kabul ederim, tabi kabul ederim. Öyleyse buyur görüşelim. Görüşmeye başladın mı, o aksi söyledin mi? Bak Kur'an-ı Kerim'de şu ayet var. Şu ayeti celile var. Hadiste şu hadis var. Diyedin mi ikna olur. Bundan biler biler sordu. Bizim Havzatlı, ben şahidim, kulağımdan dinliyorum. Müslüman mısın? Müslümanım diyor. O anarşit de Müslümanım diyor. Hepsi de Müslümanım diyor. Ama Müslümanlığın yüz bin dakika kurban olsun Müslümanlığa. Bak ben sana hadiseyi açıktan dinlediğimi diyeceğim. Sonra e, Kur'an-ı Kerim'i kabul eden tabii. hadisi kabul eden tabii. Bu mübahaseye giriştiler e, Kur'an-ı Kerim şöyle diyor dedi. Bırak şu çöl kanununu beden. Sen nereye dedi bu modern Otoposa bindin de bundan 20 senelik evvel olan mecruh bir otoposa binmedin. Kur'an mecruh olmuş yetmiş dedi Kâbir. Habzatıza gel yanıma Allah'ını seversen yavrum. Her dinsiz, imansız baştan. O da hukuk mezunu. Yani hukuku bitirmiş de oradan geliyor. Böyle neler türettik bu Kur'an-ı Kerim'den, neden uzaklaşın, ne dinsizleri meydana getirdik biz biliyor musun sen? Kur'an'ına böyle dahil ediyor herif. Kur'an, ümunda mağazlar ruku etmiş, hiçbir asır andan müstehane kalmamıştır. Asırlar ümünde ruku etmiş Kur'an'ın. hazret Ömer gibi, bir gün diyor, Ebu Cahil, diyor şu Ömer'ü Hattab'ı çığırın gelip, geliyor, iman etmedi. Peygamberimiz, e, dızdan e, yedi sene sonra, yedi sene zahmet çektiler de Omarül Farid öyle iman edebildi. Yani neler çektiler neler Ekmek vermediler aş vermediler. Kız vermediler kız almadılar. Bir hısarın içinde bıraktılar. Her türlü eziyeti gördü Peygamberimiz. Bize şefaat benim için. Allah şefaatine nail etsin inşallah. Değil mi kardeşim? Omarül hatta geldi. Ne diyorsun ya Muhammed Cahil? ejderha olup gidiyor. Bunların önüne almazsak memleketimiz mahvolur. Kutlarımız yüz üstün düşer. Kutlarımıza secde eden kalmaz. Umar ul ya Umar ul Senin gibi bir pehlivanın gününde böyle adamlara esir olmamız doğru olmaz. Ne yapacaksan yap deyince gazabından, azabından tüyleri dışarıya çıktı. Onların harini. Küfrü halinde. Kız çocuğunu götürmüş de o günler şöyle döymüş, belki kocaya giderdi korkusundan, kocaya verilir diye, hadi yorum, hadi götürüyorum. Baba beni nereye götürüyorum? Seni toprağa gömüp üstünü çınlamaya götürüyorum. Sahtilatçı kız bir oğlan olsan neyseydi kız olunca ilim kapısında bulunum bana ar oğlum sen diyor. Aslı afetinin zamanında şöyle gözünü yumar, mut gibi döker. Niye ağlamıyor mer? O kız çocuğu onun kendinin geçiğini kazarkana baba yüzüne sis bulaşıyor diye yüzümüz silkeli silkilde yine zerre kadar merhamet etmedim baba. ''Sana canım kurban olsun ha beni öldürme ne var?'' dedi de oğlunu arkasına çeviriverdim, yetiğe al üstün yatırdım, üstüne toprak koydum, can verdi sesini duyuyordum ha bile Vallahi zerre kadar merhamatim gelmiyor. Dinsizler böyle, imansızlar böyle, kafirler böyle. Allah bizi izminden insanların içinden ayırma ya Rabbi. Bizim de canımıza aşiren, etimize aşiren, kapımızın üstüne şapka takıp namusumuza girmek isteyen o komünistleri Allah kahrar isminle, kahret, kahrar isminle kahret, kahrar isminle kahret, kahrar isminle kahret ya Rabbi. Biz bu gündeyiz, gözünü aç bu gündeyiz. Öldü ölürsen kendilerinle öleceksin. Sağalırsa kendini sağalacaksın, başka gün kalmadı. Allah bizi Kur'an'ımızdan, dinimizden, imanımızdan, kitabımızdan, camimizden, cemaatimizden ayırma ya Rabbi. Bunlardan karazlanmayıp da yine husumatla dolup gitme. Dinimin için bağırıyorum, inneyi vurdurdum da çıktım, ter çıktım satı. gördüm ter akıyor, anca menfaatım olur mu diye çalışıyorum. Açın uğraşkını. <gülüyor> İnan dinnemi alıyorum şahadet okumda. Devam edelim. Hazreti Ömer varayım geleyim karşımıza getireyim birer birer doğrayım. Ben yani o Muhammediler diye kalkıyoruz. Geliyordu. Nuayyib isminde birisi. Nuayyib ismi. İman etmiş, o geliyor, bilmiyor iman ettiğini ya, onlar rukalaya karşı çok şiddetli, kılıç elinde, zehirle yüreklenmiş, geliyor. Nereye gidelim ya Mertes? Muhammedileri katletmeye gidiyorlar. Yeter bize ettikleri, hübellalamız gibi futlarımıza niye hakaret ediyorlar. 300 dene futumuz var kana bir Allah'a dahtırmak istiyorlar. Onları öldürmeye gidiyorum dedi. Gitmeyecek isim adına düşmüşsün. Muhammedileri sen öldüremem ki. Dedi. Yoksa sen de mi iman ettin dedi. Yalnız ben mi iman ettim dedi. Kız kardeşinle dedi. de iman ettiler dedi. O beni öldürürler diye korkusundan doğru kız kardeşiyle. Eniştesinin evinin kapısına vardı. Onlar da mandal vermişler kapıya. Omar gelirse doğru açıp da bizi öldürmesin diye. Ceylan derisinin üstüne Ahme enselnâ aleyke'l-Kur'an diye teşka illa tefsire limen yahşa ilâ'r-âye böyle devam eden ayeti bellediyormuş. Hatta şey, hatta onlara belledirken tencereden kulak vermiş, vermiş imiş Er-Rahmanu alel arşisteva lehu mâ fissemâvâti ve mâ fîl arzî ve mâ beynehumâ ve mâ tahtet serâ manesine de Arapça olduğundan bildiğinden Allah Allah bu ne halde demiş, titremeye başlamış ben iman edeyim gireyim de kafeyi vurunca kim demiş, o kim demiş Harun Fahri kardeşi mi demiş, aç ya bacım demiş. Havarın çıktığında ne var filan, manimiz var. Aç diyorum ya, demiş. Aç diyince açmış kapıyı, hemen o sahadeyi bir eskiye yatırttıklarıyla üstünü örtülemişler. Örtüle diyorlar bunu, kendileri ortaya din almışlar. Haydi şu okuduğu yonsu getirin de, bir de bana bakayım, biz ne okumayı ne bir şey gördük. Gitme ya bana varıyım ya yapma diye yalvarıyorlar, eniştesi de yalvarıyor. Eniştesinin şöyle yakasından tuttuğu ile tura gibi yere vurdu, döşme O yalan söylemeye hiç tahammül edemezdi. Cahiliyet devrinde de yalandan hoşlanmadığından niye yalan söylüyorum diye yıkmış meğerimi. Bağrı vardı duyulan kurban olduğum kardeşim bir Allah'ı tahtı yetiyega ettik diye bizi öldürecek misin çekiç gibi kesecek gibi görmüş, bakmış ki göşüne çıkmış onun da ağzına yahushu okuduğunuzu getirin diyor ne okuduk ne gördük deyince ağzına bir elinin dışıyla vurursa vurdu ağzı kanla böyle akınca ciğeri biraz yanmış yahu yalan söylediğiniz için deviyorum sizi ben iman etmeye ya oldu kancereden dinledim Kur'an beni ruku edeceğim secde Ben iman etmek istiyorum. Siz de anlamıyorsunuz dedi. Hemen oradan hatta baktı dedi ki tebliğ ederim ya Ömer ve o peygamberimiz sabahla elini kaldırdı. Ömerey'nin birini imana getir dedi. Ya bu cahil de Ömer'di ismi senin de adın Ömer'di ona nasip olmadı bu şeref. Sana nasip oldu, müjde ederim sana dedi, müjde ederim. Öyleyse beni yıkayın dedi, hemen bir su koydular, yıkadılar, hüsnetti, eniştesi de düştü, eniştesi de arkasına düştü, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam nerede dedi, Darul Ertan'ın evinde, Ertan'ın evinde, kafirlerin biriktiği yer Darul Nebbe, Müslümanların biriktiği yer Darul Ertan, Safa Dağı'nın üstünde gizli bir ev, orada gizli Allah'a ibadet ederler. Haydi götürelim, şu kadar mazgal delikleri var. Baktılar ki Ömer geliyor, silah ne kadar takıymış, yani kılıç ne? Ya Muhammed, Ömer geliyor dedi. Hazreti Hamza, Hz. Hazreti ayağa kalktı, bir adım attırmam, kılıçla giydiği zaman vururum. Ya Muhammed'ten hiç bir tesir dedi. Ömer'ül Fahri'den herkes gitmiyor. Peygamberimiz gürdü, Cebrail geldi şimdi, Ömer iman etmeye geliyordu, müjdemi verin. Bütün cemaat hündür hündür ağladılar, şükür hürriyete kavuşacağız diye. Öyle esir yaşadılar. Evveli neyse sonu öyle olacak diyor Peygamberimiz. Evvelde bu din nasıl garip geldiyse, Sonu da garip olmaya yüz çevirecek ve garip olacak. O de garip olan, olan Müslümanlar ne bak diğer Müslümanlar. Onlar benim kardeşim buyuruyor Peygamber. E. Allah şefaatine nail etti ya Rabbi. <Gülüyor> Vardığı zaman bir koluna hasrası Hamza girdi. Bir koluna da Ali belki yanlışlık olun keserdi. O yarın kolunu Yeni senede nedamet ettim, ne nedamet ettim, Muhammed önünde kurban olmaya geldim ben de. yarın ben. Peygamberimiz geldi, ''Ya Umer kucağını aç.'' dedi. Böyle boğazını bir kucakladı, ikisi de birden, ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasülü.'' ''Ne oldum?'' dedi. Sen beni uçakladığın zaman küfür içimden kalk karanlık çıktı uçtu gitti, içi imanla doldu, ikinci halife oldu, Allah şefaatine nail etsin. İşte kızını diri diri gömenler Kur'an-ı Kerim'in önünde rükua eldiler böyle. Ancak Kur'an-ı Kerim başında toplanabilin. Geçen birisi bana gelmiş, hoca bize takıl ediyorsun ağızlarını. Oğlum yetmiyorum, İslamiyet'te birleşin diyorum diyor bize diyor bir sehim ayrılır gibi geliyor bana diyor. Sehmin de çıksın sende de çıksın. Benim bir var varmış şurada. Allah namına, peygamber namına çalışıyorum ya. Yani böyle bu sene vaaz veriyorum ya ne de sıkıntılar duyuyorum size demiyorum ki müteessir olmasınlar. Kalksın çekeyim. Müslümanların yolunda bu eziyetleri çekeyim ki Allah ve peygamber huzurunda bir yüzüm olsun Allah'a. Çekeyim. Saat ne zaman 50 senedir çekerim, hangi zaman çekmiyorum iftira böften iftira böften iftira böften böyle geliyoruz. Halal eder mi hocam? da boynunu büker, ben ettim sen kalma bin bingoruyla halal olsun. Yine böyle demsiz burnu havada olursa zehri zıkım olsun Allah'a haval ediyor. Hoca, Kur'an-ı Kerim tükenmeyecek, bak iki yüzü de dolu böyle senin de yorulduğumu fazla istemiyoruz çünkü öyle. Neyi de verdin şimdi de onu da böyle koyup sizi kırmayacağım. Ne derseniz boğun. Emrinizdeyim baştan ayağa. Emrinizdeyim. Peygamberimiz Muhammed ve vesselamı dinliyoruz yine. Leyla-i mübarekede bu kadir gecesinde, berat gecesinde Cenab-ı Hak hayrı yağmur gibi yağdırır. Bu gece hayır sevap, Allah'ın rahmeti yağmur gibi dökülüyor görmüyorsun ama gözün ya niye uyumuyorsun ya <gülüyor> nereye kalbinde bir neşe var ya Allah'ın rahmeti yağmıyor da neden böyle lezzet alıyorsun ya kadın erkek neden akşamdan doluyorsun ya yağıyor mu onun için sana görünmüyor gözüne daha hadiste Efendimiz buyurdu, Kadir gecesinin gecesini kayım, gündüzünü sayım olun. Gecesini sabaha kadar beklemek imkanı varsa bekleyin. Uykunuz geldi mi düşünün. Çünkü yin aydan hayırlı. Buradan vardın mı tesbih namazı değil, kaza namazı kıl, dua et, Kur'an oku, estağfurullah çek, Allah diye la ilahe ne ile Kadir gecesini beklemiş oluyorsun. Ee, böyle zorluk yok. Ne iyi bilirsen. Zira o gecenin grubu şemsinden emri hak nazil olup tulu fecre kadar müstafir yok mu ki istiğfar eden yok mu ki kevbesini kabul edeyim. Çok günahlarımız var arkadaşlar. Diyemediğim benim birçok günahım var. Bugün huzurumuzda Allah'a tevbe ediyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Sen de tevbe ediyor mu kardeşim? Ediyorum hocam. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Müjdeler yorum. Ettayım <gülüyor> minazdet kemelleden bele. Günahtan tevbe eden o günah hiç itmemiş gibi olur yalnız namazını kazayder, borcunu kazayder, kul hakkını muhakkak verecek sahibine, hukuku ibadat hak hak sahibinin hakkını verecek tövbesi kabul olur bir izdirler. Devam ediyoruz efendim. Müstafir yok mu ki istifarını kabul edeyim? Mürs, müsterzik yok mu ki rızık vereyim? Rızkı dar olan yok mu, borçlu olan yok mu içinizde? ihtiyaçlı olan yok mu? Bu gece isteyin de vereceğim diyor Allah. Kendi söz veriyor, ben ne yapayım? Yani Allah'ım beni borcundan kurtar Allah'ım diyen yok mu içinizden? Doğru hocam, birçoğumuz borçlu yok. Herkesi zengin zannetme. Allah'ım borçluların borcunu eda et. Hastalara şifalar ver, yetkilere devalar ihsan et ya Rabbi. Daha Dua, dua isteyen yok mu? Duasını kabul edeyim. Çocuğu sınıf geçememiş, mahkemesi hallolmamış, önlü ıslah olmamış, ailesi ıslah olmamış, hocası ıslah olmamış, böyle içinizde kimse yok mu diyor Allah'ımız. Yani bu gecede inen emir bunlar. Allah Allah! Neler inermiş bu gece ya? Neden hocam oğlumdan getireyim? Kahveden getiremem. Ondan sonra, Ailem bir laf verdim mi bin defa çekilir. Hocam, bir türlü ıslah edemedim, çocukların yanında bulunmam. Biz iftarı yalnız açarız, o gececi, gececi. Gece bekler, o gecenin yarılarına kadar kumar ne oynar. Böyle hocam var. Allah ıslah et yarabbi! Allah ıslah et yarabbi! Allah ıslah et yarabbi! Böyle din de diyor, kabul edeyim. Salat-i khalat, namaz kılın, yüz rikat namaz, Yüz rikat namaz kılın. Her rikatında yedi defa kul huvallahu ahaduhun. Bir selam verin, ikide. Estağfurullah ve etûb ileyh. Estağfurullah ve etûb ileyh. Yüze gücüm yetmez, elli kılın. Elliye gücüm yetmez, yirmi kılın. Yirmiye gücüm yetmez, onutsun, onutsun kılın. On kılamazsanız iki rikat olsun, kadir namazı kılın. Kadir namazına niyet, Allahu Ekber'dir. Elhamı okudun mu yedi defa kulhu okun, besmele çekmeye hacet yok, rükûnü yapın, yenilen kalkın, bir elham okun, yedi defa ihlâs yine okun. Selam verdiniz mi? Estağfurullah ve etûbîli, ben bunu becer edemem hoca. Estağfurullah, estağfurullah desen, Böyle kabul eder Allah. Daha kesbih namazı kılın, nasıl kılalım hocam? Ammi muhteremeleri, Abbas Hazretlerine Peygamberimiz şöyle müjdeledi. Ben size müjdeyle gidiyorum. Ya Ammi! Sana on hasaili ihbar ikram etmiş olayım. Sana on haslat haber veriyorum. Adana'nın birçok böyleri boğazı travetli şuraya dineldiler. Kürsüde birer birer yazdılar. Bir beye sonra o bir hastahane ile bir mektep yapan millete bahşeden, Ahmet Bey'in evine vardıydı, inan yattığı karülya hadişah karülyesi gibi üstündeki şu gibindirilik, bir hoş benim gözüme bir hoş göründü. Hoca vallahi diyor bunun içinden kün de bakarım. gece her gün tesbih namazı kırarım. İlk gün, senin bazıdan beri bir gün terk etmedim. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Günahınızın evveli de affolsun, ahiri de Akhiri de bu namazı kılarsanız. Cedidi de affolsun, kadimi de affolsun. Bastan ettiğiniz de affolsun, bilmeyerek ettiğiniz de affolsun. Sagiri de affolsun, kebiri de. Küçük günahlarınız da affolsun, büyük günahınız da affolsun ya amuca. Gizlisi de affolunsun, alenisi de, insanın yanında yaptığın günah da affolunsun, gizli yerde yaptığın da affolunsun, mahfur olsun. Dört rüket tesbih namazı kıl. Tesbih namazını şimdi hoca efendi mikroba çekilir, Başına da çaresi Allah'ın. Madem eser çaresi Allah'ın. Madem eser köşteki ve kaldeki dağlar. Başında Allah Allah Göçtük evan Kaldık dağlar Başında Emir hac Göçeli hayli Zamandır Emir hac Göçeli hayli Zamandır Allah salah Muhammedcümleye dini sizin gidilemez yollar ya manda sizin gidilemez yollar ya manda Cervan'ın kaldı kudalar başan da Allah Allah geçti Cervan'ın kandık kudalar başan da Yunus'un bu dünya yani yay geldi Yunus'un bu dünya